Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete konuyla devam ediyor. Biraz önce de sözlü ettiğimiz gibi Şafak Pave ile birlikteyiz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Engelli Hakları Sekretaryası Özel Kalemi. Doğru mu? Doğru, doğru. <gülüyor> Bu titri doğru. <gülüyor> Hoş geldiniz ve konumuz da tabii ki 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü. Siz onun uluslararası planda... ...sorumlularından birisiniz... ...ön planda gelen. Evet. Birleşme Derdine ...zaten kabul edilmiş bir gündür. Dünya Engelli Hakları Günü... ...Engelli İnsanlar Günü, Özürlü Sakatlar Günü... ...ne derseniz deyin... ...dünyanın her yerinde bugün... ...çeşitli anlamlarda... ...kutlanıyor, çeşitli anlamda... ...anılıyor. Evet, ondan sonra da... ...bir daha da pek hatırlanmıyor. Özellikle... ...Türkiye <gülüyor> gibi ülkelerde bunu da... ...söyleyebiliriz ama biz... <gülüyor> evet, zaten çok da yeni kutlamaya, çok da yeni anılmaya başlandı. Evet. Evet. Hatırlanmıyor daha sonra. Nasıl başladı aslında? 3 Aralık olmasının sebebi ne? Çünkü genellikle bir olay üzerinden Birleşmiş Milletler götürüyor böyle şeyleri. Doğru. Bunun çok fazla, çok büyük bir anlamı yok. Aslında 1980'lerde başladı Birleşmiş Milletler'de engelli hakları, özürlü hakları ya da sakat hakları diye e, diyelim. Hı hı. Bunun üstte çok kavgalar ediliyor. Hangi terimin kullanılacağı benim için hiçbir önemi yok. Biz bu işin... Dünyadaki sorumlusuyuz. Nerede hangi hak ve hukuk yolu, yoluna girerse bizim için önemli olan o. Hı hı. insan hakları açısından bakıyoruz biz buna. E, dolayısıyla hangi terim kullanılırsa kullansın. Engelli, özürlü insanlar kendileri için ne seçerlerse seçsin. Bugün bir şekilde onların anılma günü belli bir gün olarak seçilmedi. Belli bir olayla bir alakası yoktu. Yok, ee, şöyle anlatayım. Daha geçen hafta dünya tuvalet günü vardı mesela. Biliyor musunuz bilmiyorum. Yok kaçırmışız. Sağlık günü. Çok önemli Çok aslında. önemli bir şey. Yani dünyanın şey. Dünyanın en önemli sorunlarından biri bu. Evet. Ve onun için inanılmaz. Şimdi bu Birleşmiş Milletler tarafından verilen günler zaten çok yani 365 gün ve küsuratı <gülüyor> göz önüne alırsanız. Hı hı kapış kapış gidiyor öyle öyle söyleyip bunun için devletler yıllarca savaşıyor bunun için şu günü biz kapalım bugün bugün olsun diye hijyen gününe tuvalet günü denildi ki popüler olsun bu günler arasında kendini sıyıdırıp bir gösterebilsin evet. diye ve çok da anlamlı oldu. Evet çok ee, ya yani özellikle kadınlar açısından korkunç andikatla evet. Hindistan'da filan çünkü hiç sokağa çıkamıyorlar kadınlar. Temiz su ve sanitasyona evet, ulaşamıyor ve tecavüzler Bini bir para filan yani hı hı. müthiş bir problem olduğunu biliyoruz bunu. Çok. Bizim bir kitabımız 15. yıl şerefine çıkardığımız açık kitap var. Onun maddelerinden biri bu. Tuvalet hakkı. Hakkı tabii. Evet. <gülüyor> Ayrıca tuvalet hakkı aynı zamanda da özürlüler, engelliler için dünyasında da çok önemli bir şey. Evet. E, evet. Erişilebilirlik. En basit hakkınıza erişilebilirlik hakkınız. Evet şimdi burada tabii yani Türkiye'de bu özellikle çok az üzerinde konuşulan ve ben bilmiyorum fazla bir hassasiyet gösteriyoruz biz ama pek kavranabildiği ve üzerinde durulduğu kanaat ne diyeyim adından başlıyor bir kez sakat demek ayıp sayılıyor mesela sanki. Yani kadına nasıl kadın demek ayıp sayılıyorsa evet. <gülüyor> sakatlık durumuna da sakat kelimesi kullanılmıyor. Mesela özür sanki özür dilemesi gerekenler o insanlarmış gibi. Bir kez buradan yani bu bilinç seviyesinin yükseltilmesi için ne yapmak gerekiyor? Evet bu bilinç seviyesinin yükseltilmesini sağlamak için her şeyden önce bir kere kendini tanımlamasına izin verilmesi gerekiyor insanların ister sakatlar, ister engelliler, ister öz, özürlü der kendisine o, o kendi der. seçimi evet. Evet. hukuksal olarak e, engelli zannediyorum seçildi Türkiye evet. açısından e, o da bir, bir, bir konsensüz bir anlaşmaya varabildi e, iki tarafta diye düşünüyorum. Türkçesi engelli olarak şey bu ama engelli de bana çok açıkçası bir Türk olarak yani bu işi de uluslararası olarak sorumlularından olarak doğru çok kulağa gelmiyor. Çünkü engelli olan insanların kendisi değil engelli olan hayatın kendisi. Evet. Yani o zaman engellenmiş diyebiliriz. Şimdi evet. İngilizce'de mesela disabled diye ısrar ediyor engellenmiş anlamına. Çünkü kendilerinin hayat tarafından engel Çok siyasi Hı -hı. bir terim olarak kullanıyorlar bunu. Ki zaten burada da aslında bu üç kullanım gayet gayet siyasi bazı yelpazelere de düşüyor evet. bildiğim kadarıyla evet evet sakatlar daha böyle bir aşağı görülüyormuş gibi hisseti zaman zaman bu dönem dönem değişecek bu bir sarkaçtır hak ve hukuk değiştikçe bunun da engelli cemaati farkına vardıkça kendi haklarının bu da bir de bu da bir formasyona girecek değişecek zaman gösterecek bunu ama engellenmiş diye bir gün kendilerini tanımlayabilirler mesela hı hı. o kadar öyle bir güce ve hakka sahip olduklarını kendilerine gördüklerinde. Şu anda öbürleri tanımlıyor engeller yani He, engellilik özgürlü <gülüyor> lafı bana çok ters geliyor bilmiyorum neden sanki bir özür borcu varmış gibi bu evet. insanların başkalarına bir, bir diğer sakat olmayanlara falan ben çok evet. hiç kullanmamaya gayret ediyorum kendi evet. payıma yani. E şimdi e, dünyada ki durumla Türkiye'deki durum arasında nasıl bir kıyaslama yapabiliriz? Belki de can alıcı noktalardan biri o çünkü bana öyle geliyor ki bu konuyu çok iyi bilmiyoruz ama e, oldukça zor durumda Türkiye'de e, sakatlar, engelliler, kamu tarafından pek de kâla alınmadıklarını söylemek herhalde evet. yanlış olmaz. Şimdi şöyle bir şey var belki. Dünyada bazı örnek, ülkeler buna örnek olmaya çalışıyor, daha ileri gidiyorlar. Hak ve hukuk sistemlerinin içine insan hakları açısından engellerin eşitliğini koyabilmiş, her tarafa yerleştirebilmiş iş, şey alımından kota olarak görmeyip, işe aslında kalifiye eleman olarak alınması hı hı. ve onun hakkının korunmasıyla ilgili girmiş en üst düzeyde örnekler var. Diğer yandan da sır gibi saklandığı ülkelerde, ben İran'da yaşadım iki buçuk sene... İran-Irak savaşı geçirmiş bir ülkede bir, bir milyon insan ölmüş ortalama e, ve biz her savaşta ölen insanın dört katı olarak hesaplıyoruz e, e, çıkan yes, engelli yani. sakat rakamlarını tabii ve bu dört milyon insan demektir şimdi bundan 20 sene 15 sene önce daha yeni yeni kendine gelen büyük hani. O, o, o, o de, savaş mağdurlarını hiç sokakta görmediğiniz bir ülke olabilir mi? 4 milyon sakat sadece çıktıysa bir savaştan. Ve hiç, görünmüyor hiç görünmüyorlar. Hiç görünmüyorlar. Ya yani evlere zincirli yaşayan bir toplum kültürü var. Şimdi o skaladan öbür tarafa gidiyorsunuz. Bu da başka bir sarkıcın iki ucu. Eee başka yerde iş hakları için savaşan insanlar öbür tarafta evden çıkmak için uğraşıyor hala ve, ve utanç yani olarak görülüyor ülkeleri içinde dövüştüğü Tabii. din için din uğruna Tabii. ve vatan ama millet şehit özüne. olunca bütün işleri şehirlerde evet. asılıyor duvarlara yani bu sakat aynı olmasın şekilde... şehit olsun yeter öyle evet, mi? İran'ın çok çok da öne çıktığı Güney Lübnan'da da Hizbullah tarafında da bunu çok, çok görüyorsunuz şehit olan herkesin resmi orada ama sakatlar Yok. ya yani nerede peki bu savaşın bu savaşın çıktısı hı hı. nerede yani? İşte o çok acıklı bir şey. Türkiye'de de e, bağış ve hayır ortamında görüyorsunuz engelleri. Hani sanki bağış yapılacak, hayır Hayırsever vatandaşların bir şey yapmak zorunda olduğu insanlarmış gibi. Halbuki öyle bir şey değil. Ortak ortak bir yaşam kurulmaya çalışılıyor. Eşit haklar üzerinden. Tam da onu söylemeye <gülüyor> çalışıyordum işte özürlü derken biraz da böyle toplumun merhametine kalmış gibi bir. ...bir anlam çıkıyor diye Dil, dile itirazı evet. oydu naçizane? Evet. Evet. evet, o çok yerleşmiş vicdani bir sorumluluk gibi bakılıyor. Halbuki hı hı. öyle değil. Birleşmiş Milletler'den bizim çıkardığımız bu anlaşma... ...inanılmaz da yani 21. yüzyılın en hızlı imzalanan, en hızlı onaylanan... ...şu anda 125 devletin imzasının bunu 95 devletin onayladığı demektir ki bu... ...onayladığı dakikada bir devlet... Onun bütün hukukları Türkiye'de onayladı. Yükümlülükleri. Yükümlülükleri direkt olarak e, bu denetlemenin içine giriyor. Yani bütün kuralları, bütün hukukun içinde bunu özümsemiş olması gerekiyor bir devletin. Onu onayladı dakikada. Türkiye Ama, ratifiye etti, onayladı. Ratifiye etti, sana? onayladı. Peki e, kısaca nedir bu onayladığı anlaşma? Biraz bahsedebilir misiniz? Onayladığı musunuz? anlaşmanın en öz tarafı zaten işte bu anlayış. Yani e, bütün bu bağış ve hayır bakışını kaldırıp engellilerin de hı hı. insan haklarına sahip olduğunu bir kere daha dünyaya anlatan bir şey ve en özündeki Tanım tanım koymuyor engelli nasıl olunur işte bir bacağınız ve burada var ya bir tanımı evet. var engelli olmanın yüzdeleri var yüzdeleri var doktorlar ağlıyorlar sadece ölen insana verebiliyoruz işte sakat rapor, raporu diye çeşitli haklarından yararlanabilsin <gülüyor> diye tabi <gülüyor> buna Trajikli maliye bakanlıklarının getirdiği çeşitli şeyler var maliye bakanlığının engellinin tanımında ne işi var derseniz onu ...ben artık başkalarına sorayım... Ee, bizim... ...en nihayet de bütçe meselesi... <gülüyor> ...bütçe meselesi diye görüyorlar. Evet. <gülüyor> ...bu anlaşmanın... ...insan hakları olarak çıkmasının nedeni... ...aslında özünde... E, ...engelli'yi şöyle tanımlıyor... Toplumun içine girdiğinde, toplum hayatına katıldığında e, katılmayı beceremeyecek engellerle karşılaşan insan ve toplumla herhangi bir karşılaşmasında kendine başka birisi olduğu hatırlatılan insan. <gülüyor> Şimdi bu çok çok <gülüyor> geniş evet. bir skala. Yani, geniş bir ezilen durumundan bahsediyoruz evet. aslında. Başka bir kültürde gözlük taktığınız için mesela gözlük kullanmak zorundasınız tıbbi olarak ama e, Afrika'nın belli bir bölgesinde zamanında entelektüel oldukları için gözlükler öldürülürdü direkt. Yani evet. hani çeşitli olaylara girmiş solcu Hı -hı. olarak görülen insanlar. Şimdi o da bir engel. Mesela o da, evet. o da o onun altında da. O zaman engelli oluyorsunuz çünkü o gözlüğü takmazsanız siz de işlevlerinizi yerine getiremiyorsunuz. Evet. O da sizin insan haklarınızda bir taciz ol olarak sayılıyor. Yani çok göründüğü ilk ağzı göze çarpanın çok çok daha derininde e, temel haklardan biri olarak, evet. hak konusu olarak karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıkıyor ve belli bir tıbbi tanımdan uzaklaştırıyor. Onu sosyal bir meseleye dönüştürüyor evet. bu anlaşma. Bu da insanileştiren bir süreç. Evet. Hastane yerine toplumsal bir bahset... Şimdi Aynen. şey de çok önemli tabii. Baltazar tabi. cetveliyle ölçülerek evet. olmuyor yani. Evet yani <gülüyor> bu uluslararası bir antlaşma statüsüne girince tabii anayasanın da mevcut anayasanın da 90. maddesi uyarınca usulne uygun yürürlüğe girmiş uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir. Ve hatta aleyhlerine anayasaya aykırılıkları da iddia edemez diye çok Hı. önemli bir 90. madde var ya. Evet. Dolayısıyla da bu konuda yükümlülüklerini, yükümlülüklerini yerine getirmezse Türkiye ciddi bir sorumluluk altına imzasını atmış oluyor. Peki yapıyor mu? Evet. Şimdi henüz e, tabii benim bu konuda çok e, eşit uzaklıkta durmam gerekiyor. Tabii. Her ülkeye Türk olmam, bu, bu görevde tabii, olmam şüphesiz. ve Türkiye'ye bakışımı değiştirmez. Her ülkeye nasıl bakıyorsak öyle henüz komiteye yani bütün bu anlaşma ların ülke seviyesinde nasıl e, uygulandığına bakacak komiteye Türkiye bir rapor sunmadı. Henüz vakti de gelmedi daha vakti var hı hı. E, bir, bir sene içinde sunması e, gerekiyor normalde ama geciktirebilirdi. E, şimdi bu teknik olarak bu da, bu, bu konumda. Tabi e, herhangi bir devlet raporunu sunduğunda komiteye komitenin bunu denetlemesine izin verdiği için çünkü onayladığınız dakikada denetlenmeye de açık. Oluyorsunuz hı hı. Ee, sivil toplum örgütleri de tabi alternatif raporlar gönderiyor hı hı. Ee, komite gerekirse eğer çok ciddi şeyler yapıldıysa çok ciddi um, insan haklarına karşı i̇hlaller. ihlaller yapıldıysa ve çok sistematik olarak yapıldıysa ya da çok sistematik olarak unutkanlık yapıldıysa bu konuda o zaman gidip yerinde de bakmaya karar verebilir. Gidin ...yerinde denetlemeler deniliyor buna... ...özel raportörler geliyor... ...o zaman bizim komite için çalışan... ...ve çeşitli gezilerle... ...gerçek hayattan insanlarla... ...konuşularak anlaşılmaya çalışılıyor... ...bir devletin ne kadar samimi olursa... ...raporunda o kadar aslında... ...samimi olarak gelişmek istediğine inanılır... Hı hı. ...böyle bu süreçlerde... ...ne kadar iyi uygulanırsa bu anlaşma... ...o kadar diğer devletlere de... ...örnek olan bir şey... O yüzden Türkiye'nin raporu gelince göreceğiz. Şimdi mesela ben geçenlerde bu konuyla şöyle bir baktım geliyor deyince işte arkadaşımız programcımız Cengiz Aktar da bizi bu konuda uyardı. Ne yapıyorsunuz falan diye. <gülüyor> Yapmıyor musunuz bir şey diye. Ee, Sekiz buçuk milyon civarında olduğu hesaplanıyor. Resmi rakam bu. Yani bu, bunu duyunca insanın aklı duruyor. Yani çok büyük bir rakam bu. Evet, e... bir orta boy ülke büyüklüğün bir nüfus sayılabilir. doğru mesela. İsviçre, evet <gülüyor> değil. Ve sokakta da görmüyor olmamız aslında hani demin bahsettiğiniz sarkacın ne tarafına doğru düştüğün Türkiye'nin üç aşağı beş yukarı sanki en azından benim kafamda biraz canlandırıyor. Evet. Gibi. Ben e, e, kendim Mesela bir kaza geçirmiştim ve bundan sonra kendi sakatlığımla karşılaştım. Ondan sonra bayağı bir bu konuda algım değişti. Türkiye'den çok büyük destek de gördüm. Ama aynı zamanda ülkemizdeki sakatlardan, engellilerden de çok mektup aldım. Kendi hikayelerini paylaşmak isteyen insanlar oldu. Ve birçoğu da aslında utançtan çıkamayan insanlar. İlk Hı -hı. önce bir bakış açısını değiştirmek evet. gerekiyor herhalde sokaklarla beraber. Kendi ters hissediyor. Evet. Çünkü özürlü deniyor onun için. Özürlü <gülüyor> deniyor ve okul içinde başlıyor her şey. Yani okuma yazmayı evlerinde öğ evlerinde öğretmek yerine. Hı hı. Ee, okullarımızı nasıl e, engelli çocuklarımızla birlikte diğerlerinin de çok normal olarak yaşayabileceğini göstereceği örneklere ihtiyacı var Türkiye'nin diye düşünüyorum yani evet, bu utançtan çok evet, ama, bu çok en temel farklılık en temel. yani öteki meselesinin Can damarı yani nasıl evet. komşularınız, de i̇şte Yahudi olsun ister misiniz? Evet. Zenci olsun istemiyorlar. <gülüyor> evet. E sakar da istemiyorlardır evet. herhalde. Yani eminim kendisinden farklı olan hiçbir şeye tahammülü olmayan evet. toplumlar. Ve inanın bana kayıt dışı çok rakam var. Yani <gülüyor> ha, şimdi bu onu soracaktı. bütün dünyada saklanan rakamların olduğu çok çok büyük rakamların olduğu bir şey. Biz %10'u diyoruz dünyanın minimum. Minimum %10'u diyoruz ama Çatışma bölgelerine gittiğinizde ben orada yüzde evet. halkın engelli ve sakat olarak görüyorum. Hı hı. Yani yüzde Lübnan'da onu... çalıştım en son ee, ve inanın bana her adım, her insandan, iki insandan birisi sakattı. Yani ya gözünü çünkü e, parça dağılımlı bomba, tesis, evet. e, parça tesirli bomba bu, bu nerede mayınlardan. Bu evet. Lübnan'daydı mesela İran'da dediğim gibi saklanıyor hiç görmüyorsunuz. Kültüre de çok bağlı tabii. Başka yerler, Nepal'de her iki çocuktan bir tanesinin bacağı yok. Yani mayın hala temizlenmemiş. Yani Sierra Leone'a gidiyorsunuz aynı şekilde. Bu yüzde on çok minimum devletlerin dünya istatistiğine sunduğu, BM'ye sunduğu minimum rakamlar. Bu gerek bütçe yüzünden gösterilmeyen rakamlar olabiliyor ...sosyal bütçeden faydalanamasın diye daha az rakam olabiliyor. Hı hı. Gerek çeşitli batıl inançlar yüzünden gösterilmeyen rakamlar olabiliyor. Savaş harcamaları anlaşılmasın diye İyi, gösterilmeyen tamam. rakamlar. Dünyanın utancıdır engeller. Yani 2. Dünya Savaşı'nda da yakılıp da hala konuşulmamış evet. gruplardan bir tanesi engellilerdir. Bununla ilgili şimdi biz 1938 Berlin Olimpiyatları'nın yapıldığı... O ünlü stadyumda daha sonra Hitler'in herkesi yakmak için, engelleri de yakmak evet. için kullandığı stadyumu erişilebilir yaparak dünya mimarlık öğrencilerini getirdik. 14 Ocak'ta bir açılışımız var orada. Öyle mi? 15'miş. Yani, Gayet anlamlı ve evet. Tüyleri ürferten bir şey. Yani o, o nasıl ve erişilebilir de değil. Yani nasıl taşıdılar evet. kim bilir bütün, bütün, bütün, sakat insanları orada yakmak için. Bilmiyorum. <gülüyor> evet, Peki ye, sivil alanla ilgili aslında. Pardon ha, ben bir şey buyuruyor. sormak istiyorum. Yüzde onu e, tahmin ediliyor dediniz. Yani bu ay yaklaşık 700 milyon e, e 700 milyon, milyon insan demek. yani Minimum, bir, minimum yani 1 milyara yaklaşan bir. Evet. Sakat nüfustan bahsediyoruz. Aklı almıyor insanın hakikaten bu rakamdır. Ve çok gizlenen sakatlık var. Özellikle görülmeyen <gülüyor> zihinsel sakatlıklar ne? özellikle. Çünkü en büyük aslında diskriminasyonun en büyük hakları ihlali orada oluyor. Bir iş yerinde herhangi bir algılama sorununuzun olmasının bilinmesi sizin zaten deli gözüyle bakılması anlamına geliyor. Çok insan... Çok aslında e, gerek duygusal gerek manevi gerek zinsel olsun sakatlıklarımız var belli yaşlarda daha çok ortaya çıkan unutkanlık bile yavaş yavaş aslında engelli olmaya doğru bir yol açan bir şey insanlar bunu saklıyorlar çünkü normal numarası yapılması normal gerekiyor numarası çünkü yapılması gerekiyor Bu yani iş yerimizde modern ayrı. hayatta da çok saklanan çok görülmeyen görülmeyen sakatlar çok daha zor yaşanıyor tabi. Görülenler de çok büyük. Yani ikisinin de aslında hiç karşılaştıracak bir yanı yok ama. evet Tabullen, Sen bir şey söylüyordun. Abi. Ben aslında tam bu bütün çizdiğimiz çerçeve içinde bir yandan da şeyi düşündüm. Yani geçen sanki 10-15 sene içinde daha fazla sivil alanda hak temelli bir mücadele bu alanda da başlamış gibi. Bir yerlere varmaya başladı mı? Daha fazla insan çünkü bunun anlamı daha fazla insanın sokağa çıkması, konuşması, talep etmesi ve talepse eninde sonunda eğer böyle bir uluslararası çerçeve oluştuysa. Hakkın alınması demek. Bununla ilgili bir şeyler oluyor mu? Durum nedir? Görebiliyor musunuz siz oradan? <gülüyor> Burada nasıl gittiğini? <gülüyor> Türkiye'de nasıl gittiğini Türkiye'de mi? Türkiye'de ve aslında küresel çapta da. Çünkü Kesin. çok bağlantıdı en nihayetinde. Hı hı. Küresel çapta dediğim gibi artık bir sonraki adıma bakılıyor. Şimdi e, Engelli Dünya Komitesi... ...bu anlaşmayı e, en çok itekleyen... ...insanlar da aslında... ...yerden geldiler. Devletlerini ittiler ve o yüzden iki sene içinde... ...rekor sayıda devlet imzadı. Daha önce hiçbir alanda... Böyle hı hı. bir imzalama ve onaylama hızı görülmemişti. Çocuk anlaşması, dünya çocuk hakları anlaşması dışında. Evet. Ama bu da 21. yüzyılın tek ilk insan hakları anlaşması olarak tarihe imzasını attı bu anlaşma. Onu beceri. Şimdi hak ve hukuk ve bu kadar onaydan sonra birçok yerde garantilenmeye başladı. Bundan sonraki adım ne? Artık engellilerin de hayat içinde sadece aktivist olarak yer almayıp... Ee, toplum içinde saygın değer saygı değer Hı -hı. yerlerini bulması. Eşit ve sıradan yurttaşlık bir dahaki hedef galiba. Evet. Yani bir engelleye bakıp sadece sakat, sakatlar federasyonunda çalışacak gibi düşünmek yerine Hı -hı. profesyonel mesleğiyle tanışıp yani onu engelle. Şimdi mesela e siz ne kadar rahatsız oluyorsun? Yani, o adam küçük elli adam ya da ne bileyim e e kara kaşlı kadın vardı ya, değil hı hı. hani sakat kadın vardı ya. Yani bu tanımların çıkıp hı. işte ne bileyim Emine'nin işte e, çok iyi avukat olan Emine'nin de şöyle bir şey var hı hı. dediğimiz dakikada o zaman eşitlik seviyesine giriyoruz. Evet, herkes farklı, herkes eşit. Eli, eli, eli yamuk Emine yerine bambaşka bir şey kullanmış oluyorsunuz ya da e, topallayan bilmem ne yerine işte herkese sandalyede Tekerli sandalyeye düşmüş öyle evet, bir laf. Genellikle düşmüş. <gülüyor> düşmüş. Öyle yani mi? Niye düştün evet, yani tekerli <gülüyor> <o. gülüyor> Çünkü <Çok gülüyor> bir alta düşmekle ilgili. Düştün, düşmüş, bir bağlı, bağlanmış, evet. mecbur. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya bunlar niye öyle olsun? <gülüyor> Halbuki araçların bu kadar yoğun kullanıldığı ve herkesin her dakika bir şeylere binip bir yerlere gittiği bir de toplumsal bir yapının içinde bu düşme kalma falan filan bir garip tabi yani biraz evet. ayrımcı galiba <gülüyor> evet, tabi bu pek çok alanı aynı anda ilgilendiren multidisipliner bir şeyle tabii. yaklaşımda gerektiriyor yani şimdi bu toplu ulaşım araçlarının durumuna filan evet. ben biraz da itiraf edeyim ki son yıllarda bu, bu antlaşmalar ve böylesine uluslararası günler vesilesiyle ben de dikkat eder oldum ve yani Sokağa çıkmamakta da haklı olabilirler yani. Ne otobüse binebilirsiniz, evet. ne tuvalete gidebilirsiniz. tuvalete gidebilirsiniz. Herhangi alışveriş bile yapamazsınız evet. yani. Kaldırımlarda filan da yürüyebilecek bir durum yok. Yani şehir mimarisi evet. ve taşıt, ulaşım akıl almaz bir durumda yani. Evet. Bunun da niye böyle olduğunu bilmiyorum. Çünkü bizim şimdi anlaşmanın bir kısmında da prensip olarak evrensel tasarım dediğimiz tasarım prensipleri dediğimiz erişilebilirlik ulaşılabilirlik hı hı. E, prensiplerine dayalı dünyanın her yerinde tabii insan doğası farklı olduğu için bir çeşit inşaat şeyi kullanamazsınız. Maze Japonların evet yani e, boyuyla e, İskandinavların boyu aynı olmadığı için 121 santimetre bilmem ne rayı konulacak diyemezsiniz ama prensip olarak bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi baktığımızda ben şeyi çok merak ediyorum hangi insan hadi engeli geçtim çocuk kabile kadın yaşlıyı da geçtim hangi 24 ya her şey çünkü 24 25 yaşlarında sağlam çok aslında azınlıkta olan erkeklere göre yapılıyor evet. her şey. Yani bir kutuyu bile açmak bir kadın için çok zor. <gülüyor> Engelleri de geçtim. Evet. Değil, Yapılan engeller, her ürün, her şey. Toplum bizim için ama tam koydunuz <gülüyor> sanırım oyuyorum <O> benim tamam. <gülüyor> Sizin için yapılıyor evet. <gülüyor> <gülüyor> Bize de faydası olmuyor ama neyse. Kim bundan faydalı? Yani bunu basit yapsak aslında her herkes. Yazılar daha büyük olsa herkes onu seçer. Kim için, içine giremeyeceği 121 basamak merdiven çıkacağı ev istiyor. Kim binemeyeceği otobüsüzek. Bunu kim ister? Yani ben çok merak ediyorum. Bunun bir demand, bu, bu, bunun bir şeyi yok, talebi, ki, talebi evet, böyle yok. Bir talep yok. Talep evet. yok. Böyle bir talep yok. Bunu yapa ayrıca tasarımcılara, mimarlara da buradan çok kızıyorum. Çünkü bütün dünyaları kendi egolarını tatmin etmek üstüne. Aslında her şey tabii yani buna çok güler ama ilk çağa gidiyor. İlk çağda çok akıllıymışız. <gülüyor> o zavallı ilk çağdaki adam o tekerli taş devrinde buluyor yuvarlak. Bizim onu bir bavula takmamız yani binlerce... ...sene sürebilir mi? Yani o tekerleği alıp... ...o bavullar belimizi kıra kıra dolaşmanın... ...bir manası var mıydı? Benim ömrümde Yok. mesela çok yenidir. Yani evet. Benim biraz ömrü uzun <gülüyor> olanlar... ...yani Kim? her daha genç... E, ...nesilden olan insanlar... ...bununla hep var zannediyorlar... ...tekerlekli bavul diye bir şey yoktu... ...benim gençliğimde. Yoktu. Yani i̇nanılmaz bir şey. Bu. Ama niye o tekerlek yani... ...dört sene sonra bir bavulun ucuna takılmayı... Yani bu kadar mı hayatımızı zorlaştırmak istiyoruz? Zor tasarım diye bir şey var yani. Bu insanların işi herhalde tasarımcıların. Ya aslında bence bir de şöyle bir sıkıntı yok mu? Bir yandan hani tasarımcılarla mimarları kurtarayım. Evet. Ee, genellikle bu işleri tasarımcıların ve mimarların yapması gerekiyor ama pek yapmıyorlar. Evet. Genellikle hani işin e, çünkü Müteahhit dediğiniz evrensel... Var, tabii. Kurallar çok net ya. Yani ergonomi vesaire üzerine zaten uygun değilse bir şeyin tasarım sayılması mümkün değil evet. aslında. Ama şöyle biz orada sıkıntıyı da gördük açıkçası. Doğru. Mimarlara ve tasarımcılara yüklememek lazım. Onların da eğitimcilerin de çok Hı -hı. büyük sorunu var. Şimdi bu anlaşmaya göre evrensel tasarım diye bir şey var. O tasarım maalesef müfredatın içinde yok bu okullarda. Ve hiç kimse de yani biz şöyle bir şeyi promo e, tanıtmaya çalışıyoruz. Birlikte çalışmak engellerle birlikte tasarımı baştan bir binayı baştan tasarlarsanız hiçbir şekilde evet. o bina herkesin çok işine yarar. Hı hı. Yani hamilesinin de işine yarar. Çocuğun da yaşlının da siz o evi emekli maaşınızda şeyinizi alıp yerleştiğinizde de sizin de çok işine Z yarar. Hı hı. Kolay hayatı kim seçmez ki? Evet. E, o yüzden baştan engellerin içinde olduğu bir hayatta yaratmak olsa o işi yani çok haklısınız müteahhitlerin de herkes. de. Yok ben diye. aslında sadece iki kişiye kalmasın iş daha kalmasın, geniş olarak hep birlikte üstün olsun. elimdeydim o yüzden. Çok doğru ben sadece örnek olsun diye verdim ama hayatı tasarlamak baştan itibaren engellere göre yapılsa herkes için çok kolay olacak hayat. Evet tamam bu, bu böyle düşünmekte de fazla rasyonel olurdu. Onun için yapmıyorlar zaten bana evet. sorarsanız. Yani. Çünkü çok açık görünüyor. Yani şimdi her yedi kişiden biri en az en az engelli ya da sakat evet. Türkiye'de. Evet. E, ya böyle bir mantık olabilir mi? Hiçbir zihniyet kabul edemez böyle bir şey. 7'de birinin nüfusunun. Tamamen şey dışı bırakmayın. Fonksiyon dışı bırakıyor. Bırakan bir toplumda yaşıyoruz. Bir de yaşıyoruz onunla yani. birlikte kardeşini de onunla birlikte annesini, Ailesini babasını de da de cezalandırıyorsunuz. Evet. Yani şimdi benimle birlikte mesela ben rehabilite olurken annem, babam, kardeşim. Herkes çok etkilendi. Arkadaşım etkilendi. Bu anlaşmaya göre bir de öyle çok yeni bir tarafı var bu insan hakları anlaşmasının. Bu insan hakları ihlalinden etkilenen engellerin... Dış cephedeki koruma cepherleri de bundan etkilenen insanlar da yararlanabiliyor bu anlaşmadan. Hı hı. Yani annesi olabilir, ona bakıcısı olabilir. Çünkü siz de aslında ihlale uğruyorsunuz evet. onunla birlikte. Elbette. Sizin hayat hakkınız da ihlale ve te tecavüzü ve tacize uğruyor. Dolayısıyla evet. bütün hayatınız etkileniyor. Yani evden çıkamayan anneler var bunun utancını toplum içinde yaşayamayacağını düşünerek. Sadece utançtan öte çalışıyorsa e, bu sadece. durumda bakması gereken yükümlü olan artık bir insan var. İşini bırakmak zorunda. Bu ekonomik olarak da her şekilde gittikçe zorlaşan bir hayat demek. Sokağa çıkamayan bir insan. Bu yoksulluk sorunuyla da çok yakındır Tam onu söyleyecektim. Her on kişiden altısının yoksul olduğu ve devam ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Tam da. Evet aynen böyle. Şimdi bir de bu, bundan bahsetmeden de sizi bırakmayacağız. Yani biz biz e, bir, bir, bir önceki Açık Gazete programında bundan e, bununla kapattık. Yani bir basın daveti aldık. Bağcılar Belediye Başkanlığı basın bürosundan görme engelliler atış yapıyor diye. Bağcılar Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor diye yarın yapılacak. Bir de notu vardı programa katılan basın mensuplarına da atış yaptırılacaktır diye. Şimdi bu tabi çok yani insan müthiş gülüyor ama tam bir yani <gülüyor> komik. Çünkü üçüncü, beşinci, dokuzuncu şenlik büyük ihtimalle. Hani artık dramatik hali kalmadı. Daha önce görmüştüm sanki ben böyle bir atış şenlikleriyle ama çocuklara mıydı, Yani miydikmeyi de hatırlamıyorum. Tabi sirk bakışı var hala, evet. hala sirk bakışı var, hala cüce bakışı var yani sirkteki cüce engellilere öyle bir Hı -hı. bakış var hala tanım ve beyinlerdeki anlayış bu olduğu için maalesef yani atış yaptırılıyor. Bu, bu da bir aktivite olarak o atışı yapsa ne olacak yapsa ne olacak yani ama belediyenin bunu bunu buna uyarılması lazım en azından medya olarak ne bileyim bizim sesimizi duymazlar pek cılız bir radyo evet. istasyonu Ayıp ediyorsun olarak Belediyesi. ama söyledim. olacak iş değil... yani hakikaten bu ya da başbakana kadar da uzatabiliriz meseleyi işte şarkıcı türküyüceye de evet. e, yarış şey pistinde koşturuyor ve aferin bak Guinness kitabına rekorlar kitabına da girdin diyor. Başbakan da pek memnun bunda. Evet çok Bu da bir sirk mentalitesi yani. Sirk mentalitesi o zaman yani bizim söylemeye çalıştığımız çok Türk usulüne değiştireyim başın öne eğilmesin ...lafı engeller için... ...tam tersine dönüp... ...diğerlerini eğlendir, başını eğ... <gülüyor> ...lafına evet. ...kendilerini kanıtlamak için... ...herhangi bir atış yapmalarına gerek yok... ...diye düşünüyorum ama... ...oraya giden basın mensupları da zaten atış yapmak zorunda kalmış... <gülüyor> ...anladığım kadarıyla... İyi, ...zorunda yani bu da kalmış bulan. değillerdir herhalde... Tam hevesle gelsinler diye... Gelsinler, ...konulmuş bir... Evet, ...hani kek ve limonata var... <gülüyor> ...tadında bir <gülüyor> şey bir <bu> galiba... <gülüyor> <gülüyor> ...evet yani... Yerin bak siz de atlayacaksınız. Yalnız körlere attırmıyoruz. Bu ha? arada metni neyse ben Me bu ayrıca bilhara biz bir metin biz... okuması da yapmalıyız yani ee, görme engellerini ateş etmesiyle başlayıp Galata Kulesi'nden İstanbul izlemeleriyle biten metin bu. Ama bu görme arada engelliler görme engelliler için hmm. yapıla yani. İstanbul'u izliyorlar öyle mi? Görme engelli olmuş. seyrediyor. <gülüyor> gelenleri de <gülüyor> eğlendirmek için herhalde. Umarım bu sirk mentalitesi bir gün geçer gider diye umuyorum. Ve bunun cezalandırılması yani evet. de gerekir. Bunun değiş bu ihlaldir aslında. Bu ihlal, bu, bu ihlal ya. ve hatırlarsanız bilmiyorum birazcık daha vaktimiz kaldı mı ama en son yerel seçimlerde bir ihlal çok büyük bir ihlal yapılmıştı iki sene evvel yerel seçimlerde 400 bin kadar engelli vatandaşa mektup yazılıp gitmeyin siz. ...oy kullanmaya gitmeyin... ...zaten giremezsiniz okulların hepsi merdivenli diye... Yani o, Aa, bunu ...en evet, büyük ya, siyasi e, yapılabilecek... ...en büyük ihlallerden bir tanesi... ...insan hakları deklarasyonunda var evet. olan bir şeye... ...tamamen ihlal ediyorsunuz... Peki, ...bu da sirk mentalitesi... ...bu nereden çıkmıştı bu? Çünkü bu 400 bin mektup dediğiniz anda baya oturup uğraş e, ...metaneli evet. bir iş yani Çok azız iş değil... ...çok ciddi olarak yazılmış... Teşkilatlı. ...tek tek yazı... ...teşkilatlı gibi görünen bir şey... Hı -hı. Mesela o da çok büyük ihlal. Ya ben ülkemden bu manzaraları hakikaten görmek istemem ileri de. Başka bir yere gidiyor dünya ve biz sirke geri mi dönüyoruz? <gülüyor> evet. Peki bir galiba bitiriyoruz. Çok mutlu olduk sizinle beraber olduğumuza bir son bir şey söylemek ister misiniz? Um... Tek söylemek istediğim herhalde bundan sonra yani bu senenin 3 Aralık gününün manası Birleşmiş Milletler açısından milenyum hedeflerini hep beraber geliştirmek. gelişmede de yeri idi Sözünü tutmaktı. Ben de Türkiye'ye sözünü tutmak için elimizden geleni yapacağımızı söylemek istiyorum dünyadan da. Yani Türkiye'de sözünü tutar umuyorum. O anlaşmada imzası ve onayı olan. Türkiye'yi de orada görmek istiyoruz. Hayır ve sevap dünyası değildir. Engelli hakları insan haklarıdır. Şabak ve çok teşekkür ederiz. 3 Aralık Uluslararası Engelliler ya da Engellenmişliler. Engellenmişler günü dolayısıyla bizimle olduğunuz için. Teşekkürler.